Merhaba, Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu hafta dijital e, olanaklar üzerine konuşacağız. Ee, geçtiğimiz hafta e, üniversitelerdeki e, tırpanlama hareketlerinin e, getirdiği sonuçlar ve neler yapılabileceği üzerine konuşmaya başlamıştık ama e, bu hafta bir konukla Aslı Telli Aydemir hocamızla. Hocam hoş geldiniz evet, programımıza. Abi, hoş bulduk. Artık bağımsız araştırmacı olan... <gülüyor> <Bağımsızlık> <gülüyor> bağımsızlaştırılan <gülüyor> bir araştırmacı. Daha da bağımsız olarak. Daha da, da bağımsız Eski olarak. <gülüyor> olarak çünkü Türkiye'de yeni medya çalışmaları, dijital çalışmalar üzerine hem makaleleriyle hem kitap boyundaki çalışmalarıyla hocamızı biliyoruz. Bu bağlamda bu üniversitelerdeki yeni hocasızlaştırılan durumda neler yapılabilirin imkanları üzerine artık düşünmeye başladığımız bir ülkedeyiz. Bu nedenle de bu dijital dünya ne gibi ee, olanaklar sağlıyor acaba yeni araştırmaları için yahut yeni eğitim hareketleri için. Evet çok teşekkürler öncelikle programa çağırdığınız için. Ne güzel keyifli sohbet edeceğiz birlikte. Konumuz da gayet benim zaten her zaman konuşmaya <gülüyor> alışık olduğum bir alan. Şimdi dijital olanaklar aslında hep buradaydı, hep önümüzdeydi. Biz sanki burada Türkiye'de biraz onun gerisinden gidiyorduk gibi düşünüyorum. Özellikle işte benim doktora tezini yazarken hatta doktora çalışmalarına devam ederken de fark ettiğim bir meseleydi bu. İşte kent kültürü, kent kültürünün aslında dijital birleştiği noktada ne kadar katılım olanaklarına bir şekilde evrilebileceği, bu tartışmaların nasıl dönebileceği üzerine çalışmıştım. Şimdi tabii son, maalesef işte tırpanlama olarak mesudun ifade ettiği, maalesef tabii hak ihlalleri, kovuşturmalar, geçen biz işte Ocak ayında Barış Bildirisini ilk duyurduğumuz dönemden beri aslında devam ediyor. Son dönemde de bu işte tırnak içinde darbe sonrasında Eylül'den itibaren seri kanun hükmünde kararnamelerle evet. ihraçlar söz konusu oldu. Bunu yaşayanlar ağırlıklı olarak devlet üniversitelerinde çalışan arkadaşlarımızdı. Bizler gibi daha vakıf üniversiteleri tarafında çalışanlar zaten daha önceden biraz daha bu neoliberal yükselme dolayısıyla bazı şeyleri yaşamaya başlamıştık. Üniversitenin ticarileşmesi boyutunda yaşamaya başlamıştık ama bir de üstüne bu işte barış bildirisinin anlaşılmazlığı diyeyim artık çökünce daha da maalesef işte içi boşaltılmaya başlandı Vakıf üniversitelerinde Dolayısıyla böyle bir üniversiteyi genel olarak kavram olarak sorguladığımız bir döneme maalesef girmiş durumdayız Dolayısıyla da aslında dijitali kullanmak zorunda hissediyoruz hmm. kendimizi Bu bizim alanda çalışan meslektaşların, farkında olduğu ve sürekli mobilizasyon için aslında uğraştığı bir meseleyken şimdi çok farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi ve bu boyutta öğrenmek isteyen aslında her yaşta yurttaşları da ilgilendiren bir mesele haline geldi. O bakımdan tabii ben rahatladım çünkü kendimi daha rahat anlatır hale geldim. Ki yani şöyle bir fark oluştu mu o zaman? E, bu konuda e, çok da ilgisi olmayan e, akademisyenler ya da bu yöntemleri pek kullanmayan, bilmeyen insanların e, bu konuda bir arayışı, bir bu alanda neler olduğuna dair bir arayışı oluşmaya başladı mı? Tabii kesinlikle. Yani aslında buradan hani tırnak içinde söyleyelim bu şerden bir hayır e, doğacak gibi bir durum mu oldu? Bu, bu sayede çünkü e, biraz daha mesafeli olan bu... E, hmm alanlara bu uygulamalara mesafeli olan hem şey olarak disiplinleri hem de bizzat insanların herhalde ilgisi oluşmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Tabii tabii kesinlikle öyle ama zaten genelde böyle değil midir akademide biraz daha işin teorisiyle uğraşılır işte felsefi boyutu neler yaşanmış bunu toplumsal uzama kazandırmak için neler yapılabilir kısmı içinde merhale olursunuz bir en az bir 10-15 senelik dönem ondan sonra yavaş yavaş aslında bu her yönüyle tartışılmaya başlanabilir ve belki de uygulanmaya başlanabilir. Şimdi bizim üzerimize birden çökmeye başladı yani yavaş yavaş alışı, alışarak kendimizi alıştırarak değil ama bir anda bütün bunları öğrenmek bilmek işte Belki de işte, bilgisayarımızda yapamadığımız şeyi mobilde, telefonumuzla çözmek zorunda kalıyoruz yerine göre. Ama bir kurum e, şey sürekliliği sağlama noktasında eksiklikleri var. Çünkü sonuçta e, akademi e, bir kurumlar bütünü, Evet. İşte, yani me mekansal olarak da öyle. Evet. E, burada ise bildiğimiz anlamda böyle bir mekansal da olan, sürekliliği de olan bir kurum yok. <Gülüyor> bu şeyi sürekliliğin olmaması acaba bir disiplini ya da aidiyeti yeterince sağlar mı diye de benim kendimce bir şeyim var şerhim ya da işte endişem var açıkçası <Gülüyor> bunu telafi edebilecek bir şeyler var mı acaba Bence sivil inisiyatiflerin aslında ortak amaç e, etrafında toplanması mümkün olabilir. E, hepsinin hiç kuşkusuz e, güne dair, e, günü kurtarmaya dair e, farklı farklı alt hedefleri vardır. E, ve herkes kendi e, en çok bildiği alanda aslında çalışmak isteyecektir. E, ama e, ortak amaç e, şayet e, işte... Devam etmek, öğrenmeye devam etmek <gülüyor> ve işte o kolektiviteye dayanışmaya devam etmek olacaksa şayet e, bence müşterekler dahilinde e, birleşilebilir ki e, bu aslında e, bu yaşadığımız günlerde çok yakın zamanda e, European Commons Assembly, e, Avrupa Müşterekler e, Assembly'si işte e, kongresi diyelim e, toplantısı diyelim. E, dahilinde Avrupa Parlamentosu'nda bile konuşulan ve e, onların da artık e, bu yönde e, düşünmeye başlamak yani e, şimdiye kadar devam eden bu kurumsallaşma e, sırf akademi etrafında değil aslında e, biraz daha düşündüğünüz zaman hani inovatif, inovatif yöntemleri benimseyen işte sanayinin de e, dikkatini çeken e, bu e, işte e, kanalların e, artık yavaş yavaş bu sivil inisiyatiflere e, doğru dönüp ee, aslında daha hep beraber daha iyi bir e, dünya yaratmak için e, uğraşmaya doğru e, gidecek e, bu kesin e, Dolayısıyla da biz bunun ya çok gerisinde kalacağız e, treni kaçıracağız e, ya da hep beraber el uzatarak dayanışarak bir şeyler yapmaya çalışacağız e, Bu tabii başta çok zor olacak çünkü e, işte Fon bulamayacağız e, kurumsallaşamadığımız için e, belli sebeplerden dolayı şu an e, işte buna dair e, siyasi e, maalesef konjonktür uygun olmadığı için e, belki yurt içinde bunu yapamayacağız yurt dışında e, başka bir e, formda ya da e, işte iş birlikleriyle e, sürdürmeye çalışacağız hayatımızı e, ama e, Önemli olan bir şey var ki o da bazı şeylerin farkına varmış durumdayız. Sorgulamaya başlamış durumdayız. Dolayısıyla da bir başlangıç noktası yarattık kendimize. Bu önemli. İşte oradan hareketle daha önce sizin konuştuğunuz dayanışma akademileri. Ben şahsen çok önemsiyorum. Çünkü akademisyenlerin en iyi bildiği aslında birikimini öğrendiğini. E, paylaşmaktır. Ona devam etmek gerçekten çok önemli. E, bu bağlamda bence e, işte e, ortaklaşmamız ve e, böyle bir e, aslında kanal yaratmamız gerekiyor hep beraber. Bizim başka programlarda da konuştuğumuz Hı -hı. oluşumlar var ama şimdi bir çırpıda aklıma gelenler, Koda'yı zaten konuştuk evet. ettik. Kocalik Danışma Akademisi. E, kampüsüzler var. Hı -hı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde açık dersler evet yapılmaya başlanıyor. Evet. Yıllardır zaten olan Özgür üniversite var. Evet. Bunun dışında çeşitli sendikaların akademi üniversite dediği ama hani bir şekilde eğitim faaliyetlerinin bir parçası olan Hı -hı. faaliyetleri var. Hı -hı. Ee, Kadıköy Belediyesi'nin e, de Kadıköy Akademisi evet derslere evet. başlıyor. Hatta e, Yakında işte programımda açıkladı 15 Mart'ta, 15 Mart'ta başlayacağım. Da evet sizin de orada hı hı. E, bir dersiniz olacak hı hı. ve bu benim bir çırpıda aklıma gelenler e, ama bunlar arasında mesela en azından bir üst ağ oluşmuş değil hı hı. anladığım kadarıyla belki hı hı. bu sağlanırsa hı hı. E, birbirine tekrar etmeyen içerikler ya da birbirleri arasında değişim ya da selamlaşma sağlayacak bir e, platform kurulsa belki çok iyi olabilir. Hı hı. Bunu şeye benzetiyorum, iyi misal mi, kötü misal mi bilmiyorum açıkçası ama hı hı. Gezi zamanında bir platform oluşturuldu ya Taksim platformu. Evet. Evet, bu bir sürü oluşum içinde olduğu bir söz söyleyen bir, siyasi bir tonu da olan bir hı hı. platformdu. Hı hı. Bir belki ortak, bu farklı dağınık yapıları bir, arada, bir araya getiren, bir ortak ders belki programı açıklayan bir yapı olsa çok güzel olabilir. Hı hı. Ama sanırım henüz öyle bir piyasada öyle bir söz edilmiyor. Yani Şimdi işin çok başında bütün bu hareketler aslında yeni yeni bazı içerikler oluşturmaya başladı. Bir de tabii üst yapıdan korkar hale geldik. Üst yapı çünkü... kelimesi üst <gülüyor> akıl hatırlatıyor. Evet, evet. Dolayısıyla hani o mümkün mertebe o... Aslında daha ötelensin diye düşünüyoruz açıkçası ama tabii hani doğal olarak böyle bir tarafa doğru evrilirse de çok da iyi olur. Tam da orada belki işte bu dijital olanak tarafından bahsetmek lazım. Çünkü dijital olan tam da bu işte farklı yerellerdeki artık Eskişehir'de, Ankara'da, İzmir'de, Dersin'de de akademiler var. Onları da yine çok önemsiyoruz mesela yerelin ihtiyacını karşılayacak belli içerikler oluşturuluyorsa bu zaten her şeyden önemli bence. Onun farkına varıp aslında ne olup ne bittiğini bir araya toplayacak olan gene dijital platformun kendisidir. Böyle bir üst yapıdan bahsediyorsan Gökhan o zaman sonuna kadar varım. Evet. Hatta işte kendi inisiyatifimiz içinde böyle bir şey aklımıza gelmişti. Peki... E, bayağı somutlaştırırsak e, dijital olanak dedik ama tam olarak ne sağlayabilir? Görsel içerik yani online takip edebileceğim hı hı. online kurslar dışında hı hı. ilk aklımıza gelen başka neler sağlayabilir? E, bence bir kere e, herkesin e... İyi bildiğini e, paylaşabildiği hatta iyi bildiği e, konuda e, paylaştıkça da o e, birikimin daha da üreceği ve yayılacağı e, bir konum olabilir bu. Ve işte tabii hani zaman mekan tanımazlık bu hmm. e, zaten her zaman dijital teknolojiler için e, bahsedilen bir mesele. E, tam da o noktada e, işte e, belli eşitsizlikleri de e, giderebilecek e, yapıya sahip. E, en basit örnek belki buna işte Kiron Üniversitesi olabilir. Ee, i̇lk olarak Almanya'da yaşayan mültecilere yönelik açılmış ve e, biraz da yapısalcı da bakan aslında böyle 2-3 senelik e, programların yavaş yavaş e, oturtulmaya e, başladığı bir örnek. Dolayısıyla e, bütün bunlar yapılabilir tabii ki e, ve e, bu platformun kendisi de e, aslında nasıl oluşacak ve o bahsettiğim biraz önceki esneklik nasıl sağlanacak? Biz biraz onun denemelerini aslında yapmaya çalışıyoruz üniversite kapsamında da. Aslında tam da buradayken üniversiteye biraz anlatsanız iyi olabilir hı -hı, üniversite hı. projesini. Evet üniversitede belki isminden o sıkıştırılmış isminden anlaşılabileceği gibi günü birlik ücretsiz etkinlikler aracılığıyla hmm. alternatif öğrenme <gülüyor> platformu şimdi bu yine imzacılık sonrasında o garabet üzerimize çökmüşken ve daha kötüye de gideceği sinyalleri almışken Şubat ayı gibi ben 30-40 arkadaşa işte bu Fikri yazdım ve hemen çok olumlu geri dönüşleri oldu. İşte One Day University diye bir aslında inisiyatiften etkilendim. İlk Amerika'da kurulmuş, daha sonra Kanada'da da bir şekilde yerelde yayılmış. Şimdi tüm dünyada aslında kullanılan, tüm dünyaya hitap eden ancak fizikselde de olabilen. Yani işte bu tanınmış biraz daha celebrity akademisyen olarak dediğimiz ve her Herkesin aslında e, ulaşmak isteyeceği kişileri e, koskoca e, amfide böyle e, yüzlerce kişiyle e, buluşturan e, bir yapısı olmuş 2000'lerin başında. E, sonra da bunu daha da e, aslında büyütelim e, düşüncesiyle e, tam da biraz önce bahsettiğimiz dijital olanaklar. Yani işte çekimler yapılmış, canlı e, da yapmayı denemişler, canlı yayında yapmışlar. Sonra işte podcastlar sunulmuş, oradan küçük küçük klipler çıkartılmış, sonra derslerde çıkartılmış, özellikle başarılı olan etkinliklerde. Ama günü birlik olması, özellikle üstünde durulması gereken. Bu beni çok etkiledi çünkü gerçekten nefes aldıran, biraz daha böyle tampon yaratabilecek bir ifade olabileceği düşündüm açıkçası. Ve dediğim gibi işte Mart ayında ilk toplantımızı yaptık. Biz bunun lansmanı nasıl yaparız diye. Hatta Kadıköy Tak'ta toplandık. Evet. Buraya da çok yakın bir <gülüyor> mekan. Sonrasında da bu işlerle aslında uzun süredir ilgilenen ve yine o dijital olanaklar konusundaki kapasite gelişimini artırmaya yönelik çalışan Django Girls vardı. Django gözde işte 24-48 saat arasında son yaparak özellikle işte kadınlar arasında yayılmış. Çünkü bu arayüzü ilk kullanan da iki kadın, iki Polonyalı kadın, genç kadın ama erkekleri de aynı zamanda davet eden bir yapısı var. Kendi fikriniz varsa bu fikrinizi bir şekilde web sitesi ya da web platformu haline getiriyorsunuz. Ve öyle devam ediyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlarla ilk bir etkinliğimizi yaptık. Bu Haziran ayıydı. Sonra işte nasıl devam ederiz diye düşünürken bir yandan işte kısa kısa podcastler aldık. Bunlar bizi tanıtıcı podcastler olur dedik. Özellikle işte alanında ismi duyulmuş kişilerden bunların hepsini web sitemize yerleştirdik. En son da ikinci bir etkinliğimizi yaptık. O da yıl sonuna doğruydu geçen Aralık ayında. Orada da tabi basının hali malum. Çok Oradaki mekan neresiydi? Etkinliğin yapıldığı mekan? Sosyal Kuşka Merkezi'nde yaptık evet. onu da Bilgi, Bilgi Üniversitesi'nde. Üniversitesi Oradan destek almıştık Ekim ayı itibariyle sivil inisiyatif olarak. Orada da Radikal Metanet adı altında Jurno ekibiyle e, bir toplantı yaptık. Yine işte canlı yayın yaptık. Sonra e, podcastlerimizi koyduk e, YouTube'a e, ve böyle bir e, tartışma e, platformu. Ne yapılabilir? E, özellikle e, bu e, mali fon bulma e, meselesiyle ilgili, işin iktisadi boyutuyla ilgili ne yapılabilir? Onlar da Konuşuldu burada. Dolayısıyla dediğim gibi hem işte bu konjonktürü takip ederek, hem de şimdiye kadar neler yapılmış onu takip ederek aslında önümüzü görmeye çalışıyoruz. Galiba hani fotoğrafa biraz dışarıdan <gülüyor> pardon bakmaya çalıştığımızda Hı -hı. hani şu anda Türkiye'deki akademik dünyanın bu yangın içerisindeki Hali evet. içerisinde böyle evet. e, aceleyle hızla falan e, düşünmeye, hareket etmeye çalışıyoruz ama genel olarak da baktığımızda işte yıllardır e, Eagleton'ın e, üniversitenin ölümü yazısı evet. e, örneğini de düşünerek uzun yıllardır aslında dünyada e, bu akademi binalı e, akredite eğitim enstitülerinin evet. e, sonuna gelindiği zaten uzun yıllardır tartışılıyor. Tabii, tabii. Şimdi... Ee, hani biraz yapay bir şekilde ama e, tam da bu nedenle bunun içerisinden yeni bir e, eğitim, öğretim e, yahut hatta paylaşarak öğrenme tabii. E, imkanı tabii. galiba doğuyor. Tabii, tabii. Yani e, binalı, e, akredite bir Hı -hı. E, akademik e, heyula içerisinde Hı -hı. değil Hı -hı. çok daha mobil, çok daha yatay Hı -hı. E, bir yapılanma içerisinde. Hı -hı bütün dünyaya şıpın işi e, ulaşılabilecek bir yeni bir mimari kuruluyor galiba evet, evet, yeni evet. bir e, bilgi mimarisi e, ni oluşturmak için bir e, şey belki de bunlar tabii. E, ilk tabii. adımlar tabii. yani 50 sene sonra 100 sene sonra nasıl bir yapıya ulaşacağını Hı -hı. E, benim gibi e, dijital e, cahil birisinin kestirmesi imkanı yok tabi ama Esam, ee, ok. Galiba öyle gözüküyor. Çok Esam. uzaktan dışarıdan görebildiğim kadarıyla. Şimdi hiyerarşinin ortadan kalkması gerek. Evet. Ee, ben bunun farkına vardım aslında bu son yaşanılanlardan. Ee, ve e, bilginin toplumsallaşması derdik artık akademinin toplumsallaşması <gülüyor> gerekiyor. Ee, ve aslında bunun farkına e, belki de tamamen bütün e, işte o ünvanlardan e, ve e, farklı farklı e, işte e, abartılı söylemlerden evet. sıyrıldığımızda e, evet. farkına vardık yani dımdızlak kaldığımızda e, farkına vardık e, ve e, öyle de olması gerekiyordu belki de Hı. yani e, vakti geldi herhalde vakti, vakti geldi gibi görünüyor e, dolayısıyla da e, o hiyerarşiyi orta, ortadan kaldıran e, işte e, dijital olanakların kendisi olabilir belki de hani biraz önceki Hı -hı. E, sorunun e, daha evet. açık bir cevabı belki de bu olabilir diye düşünüyorum. Tabii e, bu çok e, keyifler yerindeyken olmuyor. Yani akademi e, kurumlarında bir mutsuzluk, hayal kırıklığı ya da haksızlık yaşadı, yaşanılan zamanlarda e, bir, bu olanak biraz daha belirginleşmeye başladı herhalde. Tabii, tabii. Herhalde bu, burada hiyerarşiden vazgeçme e, gönüllülüğünü ben biraz aslında o yüzden sorguluyorum. Hı -hı. Bir e, musibet sebebiyle de kimi zaman olabiliyor bu. Hı -hı. Ama e, yani Hı -hı. umut edelim ki evet bir hayra o anlamda dönüşsün. E, ama yine de e, şey çok e, fonlanması, hani patronajı, buradan insanların gelir elde etmesi derdini e, henüz o konuya verilmiş çok e, şey bir cevap yok. Hı -hı. E, çözüm de yok. Aslında bu her şeyden önce ee, biz bir sanatçı için de geçerli, ee, araştırmacı da için geçerli. Biraz sükunete, sakinliğe yani e, ekmek peşi ve ekmek derdi e, şeyin hararetinden Hı -hı. onu kurtarıp düşünmeyi alanı açacak bir paraya doğrudan ihtiyaç var. Çok basit aslında. Hı -hı. Yani çok düz <gülüyor> bir şekilde söylersek. E, sadece bunun mesela mekanizmaları akademide varken Hı -hı. burada henüz oluşmuş mu oluşabilir mi? sorusu hı hı. gündemde olduğu hı hı. için insanlar biraz daha gönülsüz. Belki yaraşi kırsa bile para ilişkisini nasıl kıracak? Evet. evet. Ee, bu konuda böyle verilmiş cevaplar yok. O yüzden belki sizin yaptığınız e, sosyal kuluçka merkezindeki hı hı. proje yazımı, projelendirmeye evet. dair bir eğitim. Mesela belki bu aralar akademisyenlerin en çok ihtiyacı olacak şeylerden biri. Nasıl fon bulursunuzu bilenlerin bilenlerin evet. e, Onlara belki yol açması, hı hı hı. bu konuda bilmiyorum yeterince çalışma ekip var mı bilmiyorum ama belki ilk odaklanmamız gereken şeylerden biri bu. Evet, evet. Bir de güvencesizlik çok hat safhada. Evet. Dolayısıyla onun karşısında da böyle minik minik adımlarla, işte kısa vadede fonlanan çözümlerle durmak hiç kuşkusuz zor. Ayrı bir cesaret ve metanet hı. gerektiriyor. Ee, ama e, bağımsızlığın galiba önemli koşullarından bir tanesi hı. de bu. Yine dijital e, imkandan şey sunabilir tabii kral yani evet. e, çeşitli bununla ilgili web sayfaları platformlar var fikrinizi ortaya atıyorsun ürün olabiliyor bu. Tabii bir yazılım olabiliyor başka bir şey olabiliyor ama böyle bir şey de olabilir. Evet, evet. böyle bir proje, bizim böyle bir projemiz var hı hı. E, bunun için şu kadar bin dolar bir şey arıyoruz <gülüyor> diye. E, Mesela ilk aklıma gelen çözümlerden biri bu. Belki yakında bunun için çalışılabilir. Ben kendim de mesela böyle bir şey için dahil olmak isterim. Hı hı. Hı hı. Ee, programımıza sona geliyoruz. Evet. <gülüyor> evet parayı konuşurken... <gülüyor> Döndük dolaştık gibi mevzu paraya bağlandı. Evet, evet. Yurt dışında da örnekler var. <gülüyor> ee, onu da belki konuşmakta fayda var. İşte o One University dışında hmm. tabii hepimizin duyduğu bazı daha uluslararası <gülüyor> işte üne sahip olan örnekler de var. Coursera gibi, Khan Academy gibi evet. örnekler var. Onları işin mali boyutunda halletmiş durumdalar. Ama bir de biraz daha böyle yerelden çıkmış... Ee, Arjantin'de e, mesela çok güzel bir örnek var. Fransa'daki omnibus projesi çok eskidir gerçekten. Ee, o da zanaat öğreten bir e, projedir. E, ve köy köy dolaşan e, seyyar bir e, otobüsten bahsediyoruz. E, beni çok etkilemişti. Yani ilk okuduğunda gerçekten çok etkilemişti. E, böyle e, çok rahat aslında gezici e, belki de e, öğrenim alternatiflerinden de e, bahsetmek mümkün olabilir. E, dijital zaten e, doğal gezici. Evet. E, dolayısıyla e, ilk akla gelen de e, o olabiliyor gerçekten. Biz hatta programı kapatırken burada e, verdi verdiğiniz örnekleri özel olarak da Facebook sayfamızda evet. e, bunların irtibatlarında paylaşalım. Çünkü olur. kaçıranlar varsa e, oradan <gülüyor> takip edebilirler. Tabii. Neler oluyor dünyada ayrıca diye. Tabii. Tabii ayrıca özel olarak da söyledik. Peki. Evet. Ee, o halde e, dijital olanaklar e, akademinin bugününde ve yarınındaki e, dijital olanaklar üzerine Aslı Telli Aydınır hocamızla konuştuk. E, bağımsız araştırmacı, <gülüyor> bak bağımsız <gülüyor> araştırmacı olarak e, ve kendisinin seçimiyle e, programdan duval e, dinleyerek e, kapatıyoruz programımızı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben de Barış için Akademisyenlere selam ederek kapatıyorum evet, o zaman. Hepimizden selam toplu selam ile haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.